Boş, Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Bankocun hazırladığı Üzerimizdeki Kara Bulutlar raporuna göre Türkiye'de birkaç yıl içinde 50 ila 86 arası yeni kömürlü termik santral kurulması planlanıyor. Uluslararası finans kuruluşlarının verdikleri kredilerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini araştıran Bankocun yayınladığı rapor Üzerimizdeki Kara Bulutlar. Türkiye'de 37 bin MW güçlük bir yeni kömürlü termik santral planları olduğundan bahsediyor rapor. Bu Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında kömüre en çok yatırım yapan ülke olacağı anlamına geliyor. Türkiye bu konuda Çin, Hindistan ve Rusya'dan sonra dünyada dördüncü sırada. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye'de kurulması planlanan termik santrallerin 13 tanesi Batı Karadeniz bölgesinde sadece 70 karelik bir alan içerisinde toplanmış durumda. İnşa onayı bekleyen enerji santralleri stratejik bir çevre etki değerlendirmesinden yoksun. Yeni kömürlü termik santral planlarının yasal gereklilikleri yerine getirilmeden yapılıyor olmasına değinilen raporda santrallerin eskilerine oranla sağlık ve çevre etkileri açısından daha az olup olmayacağı konusunda da şüpheler var. Elektrik piyasası lisans yönetmeninde yapılan değişiklikte de 2018'e kadar devlete ve ait ortaklıklara Çevresel etki değerlendirmesinden muaflık verilmiş olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin İspanya'dan sonra Avrupa'nın en yüksek güneş potansiyeline sahip ülke olduğu ancak alternatiflerinde yeterince değerlendirilmediği vurgulandı. Konuyla açıklama yapan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, Türkiye'deki rüzgar ve güneş potansiyelinin %1'ini bile kullanmadığımızı söyledi. Türkiye'de yatırımcılar artık güneşe büyük ilgi gösteriyor. 600 MW'ta sınırlanan güneş lisanslarına rağmen bu sene 9000 MW'lık başvuru olmuştu. 2018'e kadar da 1.7 GW lisanslanmamış kişisel kullanım için kullanılacak güneş enerjisi öngörülüyor. Türkiye hükümeti ülkenin dört bir yanını kömüre boğmak yerine güneşteki bu potansiyeli görmeli ve desteklemeli diyor Greenpeace haklı olarak. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Antalya şubelerinin birlikte düzenledikleri 2. Güneş Sempozyumu Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışını gerçekleştirdi. 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılan Güneş Sempozyumu ile birlikte eş zamanlı olarak Rensef yani Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı da ziyaretçilere açıldı. Sempozyum ve fuar için düzenlenen açılış töreninde konuşan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz yani Enerji Bakanlığında bu konuda çalışan yetkili bir insan bunları söylüyor. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjinin çeşitliliği, verimliliği ve maliyetinin azaltılmasına dönük tüm dünyada ülkelerin politikalar ürettiği Türkiye'nin de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından öncelikli ve maksimum düzeyde yararlanmak için mevzuat çalışmalarını tamamladığını belirten Gürbüz 2023 yılında tüketilen enerjinin ask Merhaba. ben Koç evet bu konuda hükümet biz önlemleri alıyoruz diyor ancak yüzdelere ve gelişmeye baktığımız zaman daha önceki haberde belirttiğimiz gibi maalesef kömürlü termik santraller güneş enerjisinin çok daha önünde yer alıyor. Bozcaada Forumu Çanakkale Baba Dere yapılacak termik santralin durdurulduğunu açıklanmasına rağmen yapımcı firmanın niyetinden vazgeçmediğini ve projenin sürdüğünü iddia etti. Bozcaada Forumu Ayvacık Baba Dere termik santrali ile ilgili projenin durdurulduğu yönündeki açıklamaları siyasi manevra olarak nitelendirdi. Nural AŞ'nin termik santral niyetinden vazgeçmediğine savunuyor. Nural Aşe'nin projeyi durdurma talebini ve Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in açıklamalarını yerel seçimler öncesinde daha fazla tepki çekmemek için bir siyasi manevra olduğuna inanıyoruz diyorlar. Bozjeoda Forumu yaptığı açıklamada yapımcı firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurudaki ön değerlendirme çalışmalarının devam etmesi vurgusunda projeden vazgeçmediklerinin bir kanıtı olduğunu anlatıyor. Forum 7 Kasım ÇED ve Stratejik Chat Dairesi Başkanlığında Nurol Aşe'nin katılımıyla yapılacağı duyurulan kapsam ve özel format belirleme toplantısında bu şiirleri doğurduğunu söylüyor. Son haberimiz Kuzey Ormanları Savunması destek çağrısında bulundu. Kuzey Ormanları Savunması İstanbulluların kentte ulaşmaya yaklaşımlarını, ormanların kent yaşamındaki yerini nasıl algıladıklarını ve 3. köprüyle ortaya çıkacak yeni İstanbul tablosunu nasıl gördüklerini, 3. köprü yapımını destekleyip desteklemediklerini ve 3. köprü yapımının durdurulmasını isteyip istemediklerini analiz eden bir anket çalışması yapacak. Bu konuda daha fazla bilgi isterseniz at kuzeyormanlari@gmail.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Termik santrallerden uzak, yüzünü güneşe dönmüş, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesunan Uygar Özel Açık Radyo program destekçisi olun